Kevser Suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Hiç kuşkusuz biz verdik sana Kevser'i iyilik, bereket, mutluluk, güzellik ve aydınlığın tükenmesini O halde sen de Rabbin için namaz kıl ve kurban kes Kuşkun olmasın ki epter, soyu kesik Seni kötüleyenin ta kendisidir